Muhterem efendim, yeni nesillere inanç ve ibadet noktasında bir seviye kazandırmak mümkün olsa bile ideal, mefkure ve dava düşüncesi kazandırmak zor olabiliyor. Yeni nesillere dava düşüncesi kazandırmak için neler yapmalıyız? Lütfeder misiniz? Lüt evet, mefkûre kazandırmak yeni çok tekrar ettiğimiz tabir, ruhu başkaları tarafından da değerlendirdi. Bunda adanmışlık ruhu hasıl etme. Dine hizmeti, bu, bu yundurumun altına girmeyi, hayatının gayesi bilme, düşüncesini hasıl etme. Bunlar gerçekten o potansiyel insanı hakiki insan yapma adına önemli olduğu gibi ve günümüzde yapılması gerekli olan şeyleri rahatlıkla yapmanın da bir yoludur. Bu türlü elemanları insanlar hazırlamayınca çok iş kalır, ortada kalır, yapılamaz. Bu önemli bir mesele i̇badet taat mevzunda insanlara telkin ediyorsunuz, inandırıyorsunuz. Bazen de işte tevarüz ettikleri bir anlayış olarak, bir kültür olarak bunu yapıyorlar. İster öyle, ister böyle. Şimdi diyelim ki işte bize namaz, hac, oruç, zekat vesaire duygular veya işte muhtaç olanlara yardımda bulunma mevzu. Bunlar ya tevarüz ettiğimiz büyüklerimizden bir kültürdür. Bunu ifa ediyoruz manası ve hedefi belki de hiç düşünülmüyor. Veyahut da bize çocukluğumuzda telkin etmişler, o telkinin tesirinde. Bunların çok iyi şey olduğuna inanıyoruz. Bu zamanla belki yapa yapa da bunlar şöyle böyle. Cenab-ı Hak o mevzuda daha da derinleşmeyi lütfediyor, oluyor bunlar. Ama öyle anlaşılıyor ki, bu dava düşüncesi, mefkure insan olma, adanmışlık ruhu, Herhalde bunu biz tevarüs etmedik büyüklerimizden yani. O mevzuda bir kopukluk yaşandı. Yani İlahi Kelime Dolay hayatının gayesi yapmış bir milletin torunları olarak bir dönemde bir kopukluğa düştük dolayısıyla. Sonra bize aynı zamanda yetiştirme ocaklarında da bu türlü şeylerden hiç bahsetmediler. Size defaatle arz ettim ben yani İmam Hatip'te duymadığınız laflardan birisi dediniz bu. En üstte duymadığımız laflardan birisi dediniz bu. Camilerde vaazu nasihat eden insanlar, onlar da vaizler de, hatipler hatiplerle, de, cemaate, arkadaşlar, bizim vazifeyi asliyemiz, fıtratımızın gayesi ilahi kelimatullahdır. Rabbimizin namı celilini dünyanın dört bir yanında anlatmaktır. Keşke gitseniz böyle, hakikaten taş kırsanız, süpürgecilik yapsanız, başkalarına hizmette bulunsanız, medarı maişetinizi o suretle temin etseniz ve sonra dinize hizmet etseniz. Herhalde böyle bir şey camiden de duymamışsınızdır. Mektepte duymayınca, camide duymayınca, ailede, yuvada duymayınca nereden alacak insan onu? Öyleyse bu mevzuda bir motivasyona ihtiyaç var yani insanlar. motive tüvey edilmesi lazım. Bir düşünce inirafı olmuş bizde. Bize ait bazı değerlere karşı kafamız ve kalbimizi kapamışız yani. Onlar giremiyor içeriye ya. Onların yeri yok orada. Citasatı ve düyü zamanın. Böyle irşad adını açtığı bu çığır onu gösteriyor bize yani talebelerine yazacaksınız, dağıtacaksınız demiş. Hatta denebilir ki o zor şartlar altında o yazma, o teksir etme, o günkü o iftidai makinalarla taş baskısı filan şeylerle ondan sonra onları dünyanın dört bir yanına dağıtma mevzu. Yani bugün siz bir kitap basarsınız, 50 bin basarsınız dağıtınız, sısınız, bir dağıtım şirketine verirsiniz. Birdenbire 50 bin adama gider. O gün yüz tane şeyi basmak için sabaha kadar bir insanın o teksil makinesini çevirmesi lazım. Öyle derler. Zannediyorum Atıfabi'den bahsediyorlardı. Bu işte şeyin Nuriye Hanım'ın amcası bahsediyorlardı. O teksil makinesinin hukukta talebe. Tekstil makinesini çevirirken böyle kendi kendine Hasbi Rabbi Cellallahu Ya Rıdvan Kastamonulu, o da bu küçük. Ya Atfavi. Hasbi Rabbil Celle Allah, mahluk kalbil gıygullah, Muhammed sallallahu, la ilahe illallah çeviriyor. Birdenbire kapı, şah açılıyor kadar. Efendimiz, raş-i içeri giriyor. Bunu söylerlerdi o zaman. Şimdi çok zor bir mesele yani. İki defa kolunu çevireceksin, bir tane yaprak çıkacak. Siz teksir şeylerinde, printerlerde görüyorsunuz bunu yani. Çok kolay değil. Yazma ayrı bir iş. Söyleme ayrı bir iş. O meselelerin gizliliği adına burada sarf edilen enerji ayrı bir iş. Kaçamak iş yapma ayrı bir iş. Bir yerde bir dağın başında onu tekstil etmek ayrı bir iş. Onu bazı insanların eline verip bunu şimdi dağıtın deyip yüz tanesini işte on tane adamla her biriniz on yere gideceksiniz. Dağıtma ayrı bir iş yani. Bunlar çok zor, çok çetin şeyler. Şimdi Allah Celle Celaluhu öyle bir ortam hazırlayamaz mıydı yani? Bu insanlar... Zannediyorum o günlerde Irak'taki hava genel hava çok müsait yani orada yapabilirlerdi sahip çıkanlar vardı. O şimdi Şiilerin de büyük ölçüde bulunduğu yer Samarra. Yani orada Terbiye-i İslamiyeyi çıkaran Samarra'yı bana gönderirdi hep o o Terbiye-i İslamiyeyi. Emcedi gibi güçlü birisi vardı o zaman üstada sahip çıkıyordu. O benim hem hemşehrimdi hem de arkadaşımdı. Oradaydı o zamanlar. Gelince söylerim, Ahmet Ramazan abi çok alakadar oluyor. Öyle bir yerde o tağlarını kurup o meseleyi yapabilirlerdi. Mısır'da da belki o imkan kendilerine verilirdi. Başka bir yerde de kendilerine o imkan verilebilirdi. Yapabilirlerdi o gün dünyanın bir yerinde. tekstil makinesiyle veya matbaayla yapabilirlerdi. Fakat o zor şartlar altında o meseleyi yapmaları esas bizi örnek olma bakımından çok önemlidir. Yani hiçbir şey adamlar eğildiremiyor, hiçbir şey, karşısına pes etmiyorlar, hiç eğilmiyorlar. Zindana da koyuyorsun, hücreye de koyuyorsun, orada birisinin işte sigara paketini attığı bir yerde hemen onun mal bulmuş, mağribi gibi alıyor adamlarını. Çok şükür bir yaprak, kağıt bulduk diyor, tam buna işte bir yaprak kadar yazı yazarız diyor. Bu kadar ağır şartlar altında, ağır şartlar altında dine hizmet yolu gösteriliyor insanlara. Şimdi böyle bir çığır açılıyor ama Fakat biz arkasını onu getirebildik mi yani? Arkasının getirilmesinin ölçüsü şudur Onlar o dar imkanlarla, o kıt imkanlarla O meseleyi o kadar hızlı götürüyorlardı. Şimdi siz matbaaya verdiğiniz zaman da 50 bin, 100 bin birden çıkıyorsa Bu imkanlarla acaba biz O insanların o cehle ortaya koydukları performansı ortaya koyuyor muyuz? Koyabiliyor muyuz? Bu mesele var yani. Öyle olmayınca da insanlarda o mücadele ruhunu yani o, o adammışlık düşüncesini, o mefkure insanı hasıl edemezsiniz yani o ağır şartlar altında rehabilite edile edile o insanlar Allah'ın izniyle o hale gelmişler. Farklılaşmışlar yani tabiri diğerler belki gerçek kendi insani değerlerini, kendi farklılıklarını kavramışlar. Yani biz böyle garip bir dönemin bu dine omuz vermesi gerekli olan, bu boyun kaldırması gerekli olan insanlarıyız. Öyleyse bizden beklenen şeyi ortaya koymalıyız. Demişler yani. O insanlar onun farkına varmışlar, onu anlamışlar. O ağır şartlar altında. Şimdi böyle bir şey biz yapmadığımız için bekleyemeyiz de onu yani? Bu insanlara hem söylemek lazım, hem fiilen yolunu göstermek lazım. Yani biraz... Bu insanların ölü olmasını o işin içine itmekle gerçekleştirmeye bakmak lazım. Yani cebri, yüzme, öğretme gibi bir şey. Hepsini deryaya itmek lazım. Biraz çırpınarak, biraz boğulmayla karşı karşıya kalarak yüzmesini, yüzmelerini, öğrenmelerini sağlamak lazım o suretle. Zannediyorum belki ölü olacak. Şimdi şu yol Cenab-ı Hakk'ın açtığı, İslam buyurdu. Gidin dünyanın dört bir yanına kendi kültürünüzü neşredin, fırsat buldukça dininizi anlatın, Allah Peygamberi e anlatın. Aslında bu bir yoldur yani. Fakat o giderken beraberlerinde götürdükleri kıvam ruhu, kıvam düşüncesi, onun korunması için de sık sık bence onların yeniden takviye edilmeleri, benzin almaları lazım, bidonlarını doldurmaları lazım ki sürekli dinamo çalışabilsin yani orada. Yoksa böyle gezme falan olmazsa bazı hatırlatmalar olmazsa. Gerçi bir cemaat halinde bulunuyorlar bulundukları yerde. Cemaat toptan dalalete gitmez. Dalalete de ittifak etmez. Fakat yine de dünyada olup biten şeyleri onlara götürüp anlatmak, saye şevklerini kamçılamak, onları coşturmak, şahlandırmak bir vecibedir Yani buna ihtiyaç vardır. Onun için şöyle geriye dönelim. Yani tevarüs edilmiş bir şey var da o mu ölmüş acaba, yoksa çok ciddi insanları motive etmişiz ve arkadan da sürekli rağabilite ediyoruz, geliştiriyoruz, inkişaf ettiriyoruz da olmuyor mu? Hayır, bence gerekli olan motive yapılmıyor ve rağabiliteler de onlar yenilenemiyorlar. Yenilenemediklerinden dolayı biraz ciddikleri yerde hareketlerini kaybediyorlar. Diğer değiştirmeler böyle farklı muhitler, çevreler. Hatta zannediyorum, tabi fizikten çok bilmem. Çekirdeğe net nötron ve protonun etrafında elektronlar dönüyorlar. Bunlar yörünge değiştirirler. Yani döne döne kendi enerjilerini kaybettiklerinden dolayı yörünge değiştirmek suretiyle yeniden dolarlar bunlar. Yer değiştirme, tavır değiştirme, farklılaşma. Bunlar demek ki mikro alemden makro aleme kadar böyle bir kural. İnsan bundan müsaane kalamaz yani. O normal alemin kahramanı, sultanı. Şimdi insan da dolmaya ihtiyacı vardır, takviye ihtiyacı vardır, ittirmeye ihtiyacı vardır. Sürekli ya arkadan itireceksiniz ya bir lokomotife takacaksınız gidecek onlar. Birbirimize lokomotif olacağız. Arkadan ya arkadan ittireceğiz veya çekeceğiz. Ancak öyle olur. Öylece işte o adanmışlık ruhu canlı olur. O mefküre sürekli bizi bir tarafa sürükler. O kayyı hayal Benliğimizi etrafında dönüp durmaktan daha ziyade yüksek bir hedefe matuf mesafe alır. Öbür türlü dolap şeyi gibi dar bir daire içinde gözleri varlı dolanır durur. Onu Yemen'de de yapıyorlar, dolanır durur ama mesafelere rağmen dolanır durur, hiç mesafe alamaz. Hikayelerin başındaki, mukaddimedeki şeydir bu, Berati istihlal ifadesi. Az gitti, düz gitti, dere tepede düz gitti, bir çuval de boy yol gitti, öyle olur. Evet, mutlaka hedef göstermek lazım, yüksek hedef. Ne yapıp yapıp, şu bölgedeki ruhlara girmeniz lazım. Ne yapıp yapıp, ruhunuzun ilhamlarını başka yerlere de boşaltmak lazım. Herkesi, her şeyi kendinize benzetmeniz lazım. Her şeyden size ait ses almak lazım. Ve her şeye size ait sesi duyurmak lazım. Allahu ala.